Bu kurban bayramı bize düşündürücü bir bayram. Ramazan bayramı bir takva bayramı. Riyazat, ibadetleri güç verme ve Allah'a yakın olma. Kadir Gecesi Cenab-ı Hak ihsan ediyor ve Cenab-ı Hakk'a bir dost olma. Arkan bir bayram geliyor. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a ayrı bir dost olma. Bu da fedakarlıkla ilgili. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın bize getirdiği bir, onun ihlasının neticesine gelen bir bayram bize. Haç ve Omre İbrahim Aleyhisselam'ın bize halini arz ediyor. Refes yok, fıs yok, cidel yok. Diğer taraftan İbrahim Aleyhisselam Allah dostu oldu. Neyle dostu oldu? Servetin Allah'ın infak etti. Cenab-ı Hak ona ayrı bir bereket verdi. Halil İbrahim bereketi oldu. Hatta eskiden sofradan kalkarken Halil İbrahim bereketi olsun diye ev sahibine bir duada bulunurlardı. Cenabı İbrahim Aleyhisselam bir Halil İbrahim bereketi oldu ümmete. Cenabı Tekyattan sonra bir de salavat-ı şerife getiriyoruz. Efendim getirdiğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'a da salavat-ı şerife getiriyoruz. İnsanın canı çok kıymetli, canına sığınır. Canının derdindedir. Canının biraz ızdırap duymasını istemez fıtrat icabı. Canı çok tatlıdır. İbrahim Aleyhisselam canını fedaya geldi. Tevhidi korumak için, tevhidi zedelememek için. Cenab-ı Hak atılan ateşteki yeri de mancana koyduğu zaman ey nar, ey İbrahim, ey ateş İbrahim'i serin ve selamet ol buyurdu. Niyetler, niyetlerin bir katliyet kesbettiği zaman Cenab-ı Hak'tan hep mükafatlar gibi takdir geliyor. En sonra bir oğlu kaldı, kendi devam eden parçası İsmail Aleyhisselam. O da peygamber olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın tıynetinde tamamen. Yani bir belki baba evlat arasında kainatta babaya en yakın evlatlardan biriydi. Böyle onu Allah için kurban et çünkü daha evvel kendisi öyle bir şeyde bulundu. Tevriye günü, Arife günü, bayram bir üç gün üstü de biri ya gördü. Andında durmasına Cenab-ı Hak istedi sözünde. Yani İbrahim aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı öyle göre Pica'da yedi zaman iş artık tamamen iş dostu tamamen erdi Cenab-ı Hak'la. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim de sana selam olsun dedi. Tebrik etti İbrahim Aleyhisselam'ı. Bu açık ağır bir imtihan, zor bir imtihandı dedi. Öyle İbrahim Aleyhisselam Halilullah Allah dostu oldu. Putperest bir kavimle mücadele etti. Babası da putperestti. İmtihan-ı İlahi. Onda da mücadele etti. Neyi var ne yok Allah yolunda cömertçe en kıymetli maldı, candı, evlattı onları e, tahtları kalbinden düşürdü ve dost oldu. Fakat İbrahim Aleyhisselam burada çok şey demek ki takva arttıkça, Allah'a yaklaştıkça bir hiçlik duygusu arttıkça ayet-i kerimede velatuksini buyuruyor Cenab-ı şey İbrahim Aleyhisselam. Yömeyüb asun ya Rabbi diyor. insanların yaratıldığı gün beni mahcup etme diyor. Demek hep ne kadar şükrediyoruz, Allah'ın verdiği nimetleri ne kadar bir teşekkür halindeyiz. Velhasıl kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak, Efendimiz'le beraber olacak, mümin kardeşiyle beraber olacak, mahlukatla beraber olacak. Bu senede elhamdülillah yeni bir kurban faaliyeti var. Arkadaşlar izah edecek, ben kısaca geçeyim bu kurban faaliyeti çok mühim yani oradaki kardeşlerimizde burada bir bayram tebliğ göndermektir oraya kurban göndermek o akabe o sap yokuş buyuruyor Cenab-ı Hak aç açlık günlerinde buyuruyor orası açlık günleri Orada bizim gördüğümüz kadarıyla dünyanın açık hava hapishanesi o nimetler alınmış oraya bir şey bırakılmamış bile birbirine düşüttürülmüş. Velhasıl o şekilde orası. Orası bizim kardeşlerimiz onlar. Efendimiz'e en çok gayretli bulunanlar onlardı. Bak hala bilal Habeşi diyoruz. Radıyallahu anh diyoruz. O bir Afrikalıydı. Zeyd bir Afrikalıydı. Üsami bir Afrikalıydı. Sevban bir Afrikalıydı. Ve Efendimiz'in Habeşinden bir arı misafirler geldi. Efendimiz onlara ikram etti çok sabidilerle ki yarısı yorulmayın biz yapalım yok dedi. Onlar da benim sahibime zamanda dedi ikram ettiler hapishanede icretinde. Ben de onlar kendim ikram edeceğim buyurdu. Yani bir vefa borcu. Bizim de o coğrafyalarla o coğrafyalara bir, bir vefa borcumuz. Diğer taraftan Orta Asya'yı alalım. Tam Moğolistan'a kadar. Bizim dedeler de bin sene evvel biz buraya geldik onlar onlar orada kaldılar onların başına çok çileler geçti. Bizim de Orta Asya'daki o kardeşlerime karşı bugün bir vefa borcumuz. Velhasıl bu kurban işi bizi çok düşündürücü. Bir fedakarlık. Efendimiz buyuruyor ki, beni insin ve cinnin gafilinin dışına bütün, bütün mahlukat beni tanır. En çok Allah'ı tanımayan gafil insandır. Yine bir rivayette Ebu Davut da var. Ee, sallallahu aleyhi ve sellem'e 5-6 tane kurbanlık deve getiriliyor. Develer kurban edilmiş, Efendimizin önüne geçiyorlar. Yani daha Efendimiz onları kessin diye. Yani bir devedeki idrak devedeki muhabbet Cenab-ı Hak ne şekilde sevdiriyor ondan sonra diyor ravi Resulullah hafif bir sene şöyle söyledi ben anlayamadım ne söylediğini diyor önündeki şahsa Efendimizin buyurduğunu işitmedim diyor o dedi ki isteyen bu kurbanlardan kesip alsın buyurdu yani develer Allah Resulü'nün elinde can vermenin, can vermek istiyor. Çok ibretli bir hadise. E bunu Ahmet Ünlü Han Belmüs dediğinde naklediyor bu hadiseyi. Velhasıl insana amade kıldığı, Cenab-ı Hak insan amade kıldığı hayvanat, Efendimiz böyle bir muhabbet duyuyorsa, onu canına, canına hediye etmek birbirine yarışıyorsa, kendi halimize bir ayna tutumumuz icap eder. Başla bana kendime. Yine herhalde 3-5 sene oldu bu. Rusya coğrafyasındaki hadise. Ufa'da mı olmuştu? Ufa'da bir hadise oldu. Orada bir, bir boğa buradan yine şey e, gitti. Kurban ikramı gitti. Bir boğa oradaki halk bunu gözyaşları içinde şey yaptı. Boğa sanki görünmez bir el onu götürdü. kesilce çukura kendisi uzandı yattı. Ondan kesildi. Bu da bir vaka. Oradaki olan o Rusya'daki Tatar kardeşlerimiz, başka kardeşlerimiz bize bunu naklettiler. Bu da bir vaka. Adabı riayet. Bu hepimizin çok mühim bir şey. Yani Cenab-ı, demek ki biz o kurban kesilirken, kendi vacip kurumu keserken dikkat edin husus orada edeb riayet. O kurban yerine ben koyun olarak gelirdim. Ya davar olarak geldim. insanla beni kesebilirdi. Ya bir, her ibadete bir tefekkür lazım. Cenab-ı Hak her an bir tefekkür içinde bizim olmamızı emrediyor. Elhazı bu kurban işini rahmetelil alemin Efendimiz hoyratça ve duygusuzca yapılmasını şiddetle etmiştir. Onun için kesilecek kurbanı baştan su içittirmeli. Rahatlattırmalı. Mümkünse gözlerini bağlamalı kesileceği yere eziyet edilmeden götürmeli. Efendimiz bir şey görüyor, kulağından tutup götürüyordu. Bunu boynuzundan tutsan hafifçe götürsen olmaz mı? buyurdu. Hayvanın kulağını bırak, boynuzundan tutup buyurdu. Ayrıca Efendimiz hayvanın bir eziyet edilmesini istemiyor. Birisi keserken önünde bıçağı bile ilerledi. kaç sefer bu hayvanı öldürüyorsun dedi. Hep merhamet. İmam Malik Hazretlerinin en ismini Malik'in güzel bir şeyi var. Amelde edep onun kabulüne işarettir. Amelde edep onun kabulüne işarettir. Yine hak dostları da ibadet insanı cennete götürür. İbadette edep ise ibadet edep ve tazim ise kul Allah'a yaklaştırır rahmetli pederimden ve Sami Efendi'nin gövdüğü hatıra, onlar kurbanı çok ehmiyet verirlerdi. Yani kurban, vacip kurban ayı, bir de sadaka kurbanları vardır. An anamıza, babamıza geçmişlerini kesecek kurbanlar vardır. Nafile kurbanlar vardır. Onlar bir, biraz bile ufak bir hastalık olsa, bir kaza olsa hemen burlarda kurban kestirin diye. Ve kurban kestirirken de bir çukura iki hayvan kestirmezlerdi. Ya toprakta kapatmayan mı Okanları? hayvanın gözünü bağlattılardı yumuşakça yere indittirirlerdi. Ve hayvanı iterek sürükleyerek değil de insanca götürülüyor, insanca götürülmesini arzu ederlerdi. Çok abedes, yani hayvanı hayvanca götürmek götürmeyi çok onlara giren gelirdi. Yani i̇nsanca götürmek isterlerdi ve kendi altlarına sandalye koyarlardı sana oturmazlardı. Bu bir ibadettir derlerdi. Ayağa kalkarlardı. Kurbanın son damlasına kadar ayakta beklerlerdi. Bu nedir? Bir tefekkür safhası demek Cenabı Cenab-ı bu hayvan niye yarattı? Bizim gıdamız nereden veriliyor? Bu hayvan kim için dünyaya geldi, kimin için kesiliyor, kim istifade edecek? Ben o hayvan gibi olabildim. İnsanları kesilebilirdim. Bellası bir mümin ince ruhlu olacak, zarif olacak. Hassas olacak nezaket sahibi olacak. Ve bütün mahlukata bu nezaket yaygınlaştırılacak. Halikin nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanılacak. Bu mahlukata merhamet bir iki hadise var vakitte uzuyor. Bir İbni Ömer'den var bir de Hasan radıyallahu anh'dan var i̇bn Ömer radıyallahu anh bir yerden geçen bir köle görüyor. Üç tane ekmek var, bir köpekle paylaşıyor. Soruyor sen kimsin diyor, bu üç ekmek nedir, bu köpek nedir diyor. Diyor ki ben diyor köleyim diyor, üç ekmek benim günlük nafakam diyor. Bu köpek de diyor buranın hayvan değil herhalde uzaktan geldi, açtır dedim. Baktım kadar açmış, bu benim üç günü bu günlük üç ekmeğim üç somurumu bu hayvanla paylaşıyorum diyor i̇bn Ömer hayran kalıyor azat ettiriyor bir takım ikramları bulunuyor. İkincisi Hasan radıyallahu anh bir yerden geçerken yeni bir köle ayrı bir manzara bu da onunla bir tek köpek var onunla yine bir ekmeği paylaşıyorlar yaklaşıyor delikanlı kimsenin sahibin diyor Eban diyor. Eban Hazreti Osman akrabalarından biri olmuş oluyor bekle ayrılma diyor dönüyor ben diyor seni satın aldım diyor o merhametine hayran oluyor. Köle diyor ki, madem beni satın aldın satın aldım diyor, itaat Allah'adır diyor. İtaat Resulullah'ıdır diyor, sadakatim sanadır diyor. Bu sefer bu sadakate hayran oluyor. Sen diyor hürsün diyor, bu arsalarda hepsi senin diyor, hepsini sana ikram ediyorum diyor. Belhasıl düşünmemiz lazım. O köle de Allah Resulü'nün talebesiydi. Biz de 1400 sene sonra gelen Allah Resulü'nün talep ederiz. İnşallah onun Cenab-ı Hak bizi öyle bir hale getirir ki kıyamet günü Allah Resulü'nün huzunu yüzü ak olarak çıkarız. Böyle asıl saati Efendimiz zamanında bayrama infakla, ikramla ve sadakayla hazırlanılırdı. Allah için yapılan fedakarlıklarla karşılanırdı bayramlar. Zira bayramlar bilhassa Kur'an mahzun gönüllere bir bayram neşesi verebilmek. Hatıralar da çok. Mesela burada bulunan bir arkadaşımız Habeşistan'da orada bir kurban kestiler caminin önünde. Geçen evvelki anlatmışlardı. Müminin merhametine hayranlı Çünkü merhamet mümine bir keyfiyettir. Caminin önünde dedi kardeşimiz kurbanı kestik dedi. Dağıtıyoruz dedi. Kurban Hristiyan'a verilebilir. Bir Hristiyan kadın geldi, bana da verebilir misiniz dedi. Ben Hristiyanım dedi. Biz de bir parça verdik. Kadın gitti, caminin duvarını öptü. Yani İslam'a teşekkür etti. İslam'ın merhametini tasdik etti. Tabi bu kurban neticesinde şu oluyor, maddi yardımın arkasından daima manevi bir yol açılıyor. Biz çok yerde, Afrika'da arkadaşlarımız gidiyor, yardım ediyorlar bu yardım neticesinde bir hüsnü hal kağıdı alıyorlar oradaki halkın vicdanında Ve bu hüsnü hal kağıda aldıktan sonra o vicdanlarda maşeri vicdandan onun halkı diyorlar ki bu insan dediği doğrudur diyorlar. Bir Gana'da bir şeyh efendi onu söyledi bana. Aman dedi burada evet maddi zarürler var ama buna bir tarafa dedi buradaki insanın içi boşaltıldı dedi. Siz de buradaki insanın içi, içini doldurun diye. Tabi bu iç doldurma da bir maddi imkandan sonra sana itimat ediyorlar, muhabbet duyuyorlar ve senin dediğini kabulleniyorlar. Yani kurbanın bir de bu şekilde manevi bir şeyi var, bize getirdiği fayda var. Ben burada sohbetime uzun sürebilir, kardeşlerimizin de bir takım bu usta, belki hatıralar ya hassas durumunu bildirecekler. Buraya Allah rızası için toplandınız. Allah hepinizden razı olsun. Vacip kurbanlarımızı evimizde keselim hepimiz. Konu komşuya mahallemizdeki fakir fukaraya tattıralım. Fakat ta Afrika'daki Moğolistan'daki, Orta Asya'daki bizim onlar bin sene evvel bin sene beraber yaşadığımız insanlar. Kur'an-ı Kerim'den sonra en muhteber kitap Buhari Hazreti İsmail Buhari orada. İmam Kâhsani orada. Hanifi fıkhını tedbir eden İmam Kâhsani orada. İmam Tirmizi orada. Ruhaniyetle perverde olduğumuz Allah dostlarının çoğunluğu orada. Oraya karşı bir vefa borcumuz var. Afrika bizim bir din kardeşimiz onlar Allah Resulüne çok hizmet ettiler bize güzel numuneler hatıralar hatıralar bıraktılar. İşte o iki kölenin şeyi güzel bir hatırası. Bellâz inşallah bu Kurban Bayramı inşallah bütün ümmeti Muhammed için büyük bir Cenab-ı Hakk'ın lütfunun, merhametinin, şefkatinin, yardımının tecelli etmesine vesile olsun inşallah. Cenab-ı Hak cümleden razı olsun.